Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben or oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nde. Günaydın sevgili hava dinleyicileri. Evet e, bu haftaya maalesef e, çok güzel bir haberle başlayamıyoruz. E, Taksim'de kazılar başladı. Evet şimdi şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde pano döşenme işi devam ediyor. İnşaat panoları. Dolayısıyla kaldırımlar... Artık böyle kapalı bir tünel gibi olacak yakında. Ve zannedersem iki sene boyunca biz o tünellerden geçeceğiz yaya olarak. Zambak Sokak yani Fransız Fransa Başkonsolosluğu'nun arkasındaki sokakta kaldırım döşemeleri bütünüyle söküldü. Altyapı çalışmaları nedeniyle. Yani çünkü ana caddedeki doğalgaz, elektrik ve su tesisatını başka bir yönden bağlayacaklarmış. Aynı zamanda Cumhuriyet Caddesi'nin yani divan otelinden başlayarak bu yeni döşenmiş olan granit kaplamalar söküldü bir anda. Onlar da kaldırılıyor. Çünkü işte bu inşaat süresince yapılacak olan işlemler için. Yani altyapı çalışmaları. Altyapı ve inşaatın başlamasıyla birlikte tabii orada müthiş bir trafik keşmekeşi olacak. Çünkü Cumhuriyet Caddesi'nden gelen trafiği hani e, biz şunu bekliyorduk belki de bunlar e, bu alternatif trafik güzergahı olarak Mete Caddesi'nden gidiş e, Taksim'den doğru bakarsak e, işte bugünkü gibi hani Taksim'e çıkış olarak kullanılan arkadan talimhaneden dönerek de geliş oluşturabilir. Dolayısıyla orası iki sene boyunca kör bir nokta olarak e, kazılacak e, ve inşaat devam edecek. Bir de sanırım e, bu, bu kazılar aslında e, hani altyapı dedik e, işte su elektrik bağlantıları e, Evet bağlantılar bu ön kazılar. Için. Yani ön daha kazılar. henüz inşaatın ana kazısı başlamadı tabii. Yani başlasa zaten trafik e, keşmekeşinden anlarız. E, ancak e, şöyle bir şey var. E, bu Biliyorsun şey için... Şey, e, sanırım bütün trafiği, trafiğe, bütün trafiği kapatmayacaklar taksim meydanında. Yok. Zaten projenin etaplandırılmış, etaplandırılmış. olarak uygulanacağını söylemişti Kadir Topbaş. Kendisinin de içine de ayrıca söylemişti bu Ayaspaşa'daki dalış tünelinin ya da işte gümüş suyundan yukarı çıkan caddenin e, ağaçlarının kesilerek dalış tüneli haline getirilmesi, dalış rampası ve tüneli haline getirilmesinin kendi içine sinmediğini, e, biz bir geçen programlarda da işledik. E, sıra servilerde zaten altyapı sorununu çözemediklerini. Çünkü öyle bir şey ki dalış tüneli demek, bunu bir kere daha açıklayalım. Şey, şeyde olduğu gibi, e, diyelim ki belediyenin önünde olduğu gibi, yani belediyede, belediyenin önünü e, düşünürsek, Saraçhane'deki, şimdi bir, İki gidiş iki geliş olmak üzere en az dört şeritlik bir şeye ihtiyaç var bir yola ihtiyaç var bir de üzerinden U dönüşü yapan çünkü caddenin yan sokaklarla bağlantısını kopardığım için yani meydanla da bağlantısı kopar bir de üstünden U dönüşü yapılıyor bu tarla başındaki mesela şeye baktığımız zaman projeye öyle Cumhuriyet Caddesi'ne baktığımız zaman öyle iki şerit yetmiyor bazı yerde hatta üç şerit. O zaman öyle bir genişlik alıyor ki kaldırım kalmıyor. Yani Ayaspaşa'da köşede mesela Vakıflar Bölge Müdürlüğü var. BD'nin yapmış olduğu çizimlere baksak. Olacak şey değil. Kaldırım sıfır. Yani üstünden dönen bu teğet dönen U dönüşü yapan yol öyle bir genişlik e, gerektiriyor ki artık oradan yaya olarak Taksim'e çıkmanın imkanı kalmıyor. Sıra servilerde zaten e, yolda sığınıyor. Dalış Tüneli yapıldıktan sonra Üstünden U dönüşü yapacak yerde sığmıyor. Ya Ayatriya'da kilisesinin bahçesine şey yapmaları lazım. istimlak etmeleri lazım. Ya da Firuza'da kahvenin istimlak edilip caminin önünde bir U dönüşü yapmaları lazım ki o da düşünülmüş. Yani bunu da açıkça itiraf ediyor. Kadir Topbaş Firuza'da yapılabilir mi diye baktık diyor. Korkunçluğu düşünebiliyor musun? Yani bir kavşak çözümüne şehri kurban etmek. Nedir bu ulaşım? Yani otomobiller geçmesin. Buradan e, demek bile daha in, insani bir şey. Yani orayı keselim, trafik sıkışsın, eziyet çekilsin ama bu yapılmasın demek çok daha kentle ilgili bir şey. Küfürüzağ Camisi'nin önüne bir e, dalış tüneli yapmak, onun üzerinden de bir U dönüşü yapan, ahtapot gibi böyle dönen bir yol koymak ve bunu da sığmadığı için yapamamak, bir de bunu itiraf etmek çok acıklı bir şey. Yani şehre bu ölçekte bakmak, Hani sığmadığı için yapamıyoruz demesi hani insafa geldi de Kadir Topbaş yapmıyor diye bazı insanlar düşünebilir. Hayır sığdıramadık, sığdıramadılar da henüz. Ne gümüş suyunda sığdırabildiler ne sıra sahibilerde sığdırabilir Çünkü en ufak bir etüt yapılmadan böyle kararlar geliyor. Peder şahim denir. Ne denir bu karar yöntemine? Yani bir şeyde dahi padişahlık döneminde bile bu tip kararlar alınmamıştır. Bu kadar teknokratik şey. Ama geçmişine bakarsak tabii bu, bu dalış tünelli proje yeni değil. Bunu açıkça söylemek lazım. Kadir Topbaş'ın eseri değil bu dalış tünelli proje. Tayyip Erdoğan'ın hatta eseri değil. Yani 94 yılında Tayyip Erdoğan bu projeyi uygulamaya kalktığında dalış tünellerini onun eseri de değil. Maalesef bu proje bu şehirciliği teknik bir iş gibi gören bir takım e, Türkiye Aydınları'nın projesidir bu. Yani e, bunu yapanlar e, bu tip bir mantıkla şehre yaklaşanlar bilim adına yaklaşanlar aslında e, bu yeni bir olay değil. Yıllardır bu şeyin tahakkümü altında şehir yani e, şehir bir bakıma e, bu araç sallaştırma mantığının çerçevesinde ele alındı. E, Nurettin Sözen zamanında bu projeyle ilgili mücadelenin başladığını düşünürsen o zaman mücadele etmiştik toplantıları düzenlemiştik. O zaman yani savunuyordu üniversite hocaları falan bu projeyi. Ve o zaman da işte koruma kurulu başkanı olan bu projeyi onaylayan koruma kurulu başkanı olan değerli Mete Tapan, profesör Mete Tapan belediyenin genel sekreter yardımcısı olarak bu projeyi harekete geçiren grubun içindeydi. Ve bu projeyi ben eleştirecekler diye tahmin ederek bir toplantılar düzenlediğimde bu camiadan gelen insanlar projeyi savundular. Ben hayretler içinde kalmıştım. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan kucağında buldu bu projeyi. Şimdi bu projenin e, diğer kanalları yapılamıyorsa, yani gümüş suyundaki ve sıra sahiblerdeki yapılamıyorsa, bu hiç yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü alınmış olan kararda belediye meclisinin plan tadilatı şeklinde, CHP'li üyelerin de, ...oylarıyla yani oy birliğiyle aldığı karar da ki üzerinden herhalde bir buçuk sene geçti... ...zaten bütün hepsi onaylanmış durumda. Plan kararı olarak. Ama ne olacağı hakkında kimsenin fikri olmadan onayladığına eminim. Siyasi bir konu olarak onaylandığına... ...hah işte bir teknik bir proje yani bu da ne olacak canım onaylayalım. Hele bunda büyük rantlarda dönmediğine göre... ...büyük rantlara dönse o zaman belki biraz daha paydaşlar çoğalacağı için şey olur. Yani şimdi mesela proteste eden grupların içinde de mesela diyelim CHP'liler var. Çok da meslek odalarının falan da işte bu CHP şeyine tandansına daha şey olduğunu görüyoruz. Yani daha sempatiyle baktığını bazı sivil toplum kuşları ama yani bu projenin aslında her dönem olabileceğini, her dönem aynı rant şeyinin yaşandığını, Beyoğlu Beydiyesi CHP'nin elindeyken neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bir iktidar mücadelesi. Aslında bu tip projelerin konuşulamamasının nedeni aslında iktidar mücadeleleriyle birlikte gerçekleşiyor olması. Asıl sorun burada tabii ki. Yani burada bir rant paylaşımı şeyi aynı zamanda iktidar paylaşımına e, dönüşüyor. Evet. evet ama Taksim Meydanı olduğunda e, hani iktidarın hani belki de en fazla e, müdahaleye uğradığı yer meydan olduğu için. E burada tabii bir gösteri tabii alanı. Gösteri evet. alanı olduğu için. Evet, burada bir şey manifestosu sene, var. Her sene bir tedirginlik yaşandığı için. Evet. E, e, yani sadece bir Mayıs değil, e, sürekli e, bir e, hareketliliğe e, aslında ev sahipliği yaptığı için böyle bir yani müthiş bir onun üzerine e, müthiş bir simgesel önemi olduğu için. Yani Atatürk Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Anıtı'yla böyle bir simgesel önemi de olduğu için bunu da atlamamak lazım. Tabii tabii yani zaten o yüzden tünel meselesi gölgede kaldı. Tünel meselesini konuşulamamış olması bu cami tartışması yüzündendir. Yani cami mi, opera mı, ikile mi arasında sıkışıp kaldığı için bu tartışma tünellerse tarafsız. Her zaman zaten üniversite hocaları yaptı bu projede, geçmişte. Onun için yani bunu e, kimse ciddiye bile almadı. Hatırlarsan Tayyip Erdoğan sonrası tartışmalarda 28 Şubat sürecinde öne çıkan şey Taksim Camisi tartışmasıydı. Tüneller değildi. Tüneller için kimse ciyak diye bağırmadı. Ama orada tüneller de vardı. E i̇şte Sözen zamanında harekete geçen inisiyatifin zaten dikkate çekmeye çalıştığı şey, dikkat çekmeye çalıştığı şey kent merkezinde böyle bir otoyol çözümü, böyle bir kavşak çözümü gerekli mi değil mi bunun tartışmasıydı şimdi e, bir şey daha ekleyeyim evet. yani bu hani, hmm. nasıl bir tasavvurla bu yapılıyor bu proje biraz onu onu düşmeye başladık Hani artık evet. yapılıyor çünkü hani evet. siyasi çekişme alanı evet. haline geldiği de, için rahatça yapılıyor e, David evet. Harvey'nin bu 19 yüzyıl e, modernliğinin başkenti Paris Kitabında hep e, Haussmann'ın yıkımları. Dönüp dönüp hep oraya geliyoruz. David Harvey de oraya geliyor. Almanca i̇şte. okuma istersen. Richard Senet. Haussmann'ın ama bak aynı. E, <gülüyor> evet Osman Claude denen lazım çok Claude Lévy Strauss gibi hani bazıları Strauss diye okur. Claude Lévy Strauss. Aslında Strauss. Osman diye okumamız lazım. Osman. Osman, Osman, bildiğimiz Osman. Yani hani müthiş bir şey var aslında yani bu Osman'ın Paris'i dönüştürme e, girişiminde Hı. hep bir önceki e, gelmiş olan e, iktidarlarla bir e, fark yaratmak hani başka bir şeye dönüştürmek yepyeni bir yeni biz yepyeni bir şey yapıyoruz yani o sürekli kırıp öyle bir um, ...müthiş büyük bir hamleyle e, bu yeni bir imparatorluk, yeni bir gösteri emperyal o, mekanı gösteri olarak, olarak kurmak. Kent mekanını kullanmak evet. değil mi? Yani böyle bir şey de evet. aslında yepyeni bir. Hani tamam, bu AK Parti'nin şeyinde de yani kesinlikle, seçim kesinlikle. E, şovlarında da işte kongre şovlarında da hep gördüğümüz yepyeni. Biz yepyeni bir şey ufuk açtık. Boyut değiştirdik. Hani. <gülüyor> Aleyağolu gibi. Yani, <gülüyor> Aleyağolu da bunun hani e, hakikaten e, ikinci, gibi. <gülüyor> e, ikinci kuşak e, evet. arkasından gelen. Evet. Tarafı. Ama hep böyle bir hani bu, bu, bu da çok önemli geliyor bana. Burayı da atlama yani Taksim meydanı da bu, bu şeyin bir parçası yani orada da bir, yani yeni bir izin Kesinlikle e, hem konulması. de en baş alanı yani Çamlıca Camisi Çamlıca, falan da Üçüncü Köprü falan bunları bir tarafa bırakalım. Yani Birinci Köprü nasıl bir sembole dönüştüğünü biliyoruz siyasi tartışmalarda. Ama Taksim saydan bu manifestonun en önemli... Temsil alanı, siyasal yani bu ulus salcı manifestoların temsil alanı haline geldiği için zaten böyle 28 Şubat sürecinde biliyorsun Topkapı'ya kaydırıldı. Taksim için öngörülen tasavvur her zaman zaten bu ikilem var yani Taksim'e karşı Fatih. Yani şeyin karşısında ilçenin zaten Fatih olarak adlandırılmasının nedeni de bu. Beyoğlu işte kültür entelijansiyasının olduğu yer burada işte içki içilir, şu yapılır, bu yapılır. Oraya ayrı bir yönetim gerekir. Oradaki yönetim işte biraz daha böyle şeydir. Iki yüzlüdür yani. Kasımpaşa ve ar arka mahalledeki insanlarla başka konuşur. Esnafla başka konuşur. Cihangir halkıyla başka türlü konuşur. Onlara böyle sempatik davranır. Böyle bir diplomasi alanıdır Beyoğlu. Fatih ise aslında bir gösteri alanıdır. Dolayısıyla o 1453 işte müzesinin olduğu e, Topkapı Şehir Parkı tam da surların dibinde. Eğer surlar la ilgili bir şey varsa kültürel miras problematiği bu da fetihle ile ilgili olduğu için surlar anlam taşır İstanbul tarihinde ulusalcı açıdan bakıldığında ve fetih aslında ciddi bir iktidar ele geçirme metaforudur. Bu ülkenin asıl sahipleri biziz. Bugüne kadar bu iktidarı bize vermediler ve o yüzden şehrin surları içine sıkıştılar biz bu surları öyle ele geçirdik gibi bir tür bir şeydir siyasi temsil kabiliyeti olan bir metafor oraya taşındı aslında Taksim'de yapılamayan şey Osmanlı gösteri merkezi diyelim buna fetih gösteri merkezi o Osmanlı şeyi olarak şehir farkına taşındı ve orada işte şey olarak ifadesini buldu işte bunu gezen Türk gençliği ben neymişim diyecek kendi geçmişiyle övünmeyi öğrenecek. Bunlar hep broşüründe yazıyor. Broşüründe yazıyor. Ben geçen hafta da parktaydım bu arada. O müzedeydim. E, gençlerle konuştum. E, ve e, yani ilkokul, belki anaokulu dahil, ilkokul, ortaokul zaten birleşti ilköğretim oldu. Lise... Yer, e, her bütün okullar oraya öğrencileri gönderiyorlar mutlaka. Tabii 100 binlerce bakan. insan evet. ziyaret ediyor orayı. Ve ayrı. mesela ödev evet. olarak raporlar yazılıyor evet. müze üzerine. Bir de filmleri, reklam filmleri oynuyor şimdi televizyonlarda. Bayağı o 1453 filminden alıntılarla şey yapılmış bir şey. Yani gerçek tarih budur diyen bir gerçeklik yanılsaması yaratan bir film. Çünkü hiçbir zaman öyle bir Osmanlı olmadı. Mesela kapılar açılıyor işte şehrin kapıları. Mehter takımı giriyor içeri tamam gümbede, gümbede, güm. mı? gün gümbede gün Burada mehter maaşı. <gülüyor> 20. yüzyıl bestesi. 20. yüzyıl bestesi. Ondan sonra ilginç olan şu Fatih yağmalatmıyor şehri. ...yani bir günün sonunda ilk gün yağmalanıyor... ...ondan sonra yağmalatmıyor ve diyor ki... ...burada diyor herkes özgür yaşayacak... Yani ...herkes dinine ve şeyine biz onları gözeteceğiz... ...bu da aynı zamanda bugüne bağlıyor... ...yani bugünkü demokrasi anlayışına... ...bu fetih şeyine... ...taşımış oluyor... Oradaki öğrencilerle de ben biraz hmm. konuştum... Ee, ...yani hakikaten... ...hani... Bir defa panoramanın çok et, büyük bir etkisi var çocukların üzerinde. Yani 360 derece e, hakikaten e, etkileyici, güzel. Gösteri. Bu arada yani. bayağı yani ben sanat öğrencileriyle gittim oraya hmm. ve e, onların da söylediklerine hmm. göre e, iyi çizilmiş. E, tabii çok iyi çizilmiş. Azeri sanatçılar, Rus sanatçılar falan tabii. da yani bu kopyalama... Bu folklorik şeylerde onlar çok başarılı. <gülüyor> evet, onlar <gülüyor> çizmişler. Evet. Ve çocuklar da gerçekten hani bu çocuklar sonuçta hani di, e, dijital gençlik hani e, bu konularda çok iyi bir teknoloji içinde yaşıyorlar. Evet. Hani oyunlarda falan çok iyi çizimlere alışıklar ama onlar için bile çok çok iyi çizimler çok hmm. beğendiklerini söylediler. Bir de tabii bu filmi de gördükleri için müthiş yani bu ger gerçekliği gördüklerine eminler. Yani böyle işte, böyle oldu yani. Hani evet. Üst tarih üst üste, üst hakkında üst hiçbir sürüşe, kuşku bırakmıyor. hiçbir hiçbir kuşku yok. yer yok. Evet. Artı hani bu burada bir hani fetih Fatih Sultan Mehmet olduğu gibi içeri girildiğinde böyle bir şey de var. O 360 derece domun. Evet. Üst kısmı da tamamen bir gökyüzü var ve o gökyüzünde bulutlar resmedilmiş. O bulutların içinde Hazreti Muhammed'in siluetini gördüğünü söylüyorlar. Hmm. Böyle bir etki de var. Evet, bir kendinden geçme durumda yaratıyor mutlaka. Çünkü bu yani Turman Şov'daki gibi fark edilmeyen bir şey. Çünkü tarih şeyinin birçok perspektiften okunması mümkün olabilir. Modern tarih anlayışı yani tek bir anonim doğrudan ibaret olamaz de bileyim işte askeri açıdan başka türlü olabilir e, çarpışan ölen insanlar yaralananlar savaşa başka türlü bakabilir içerdeki halk başka türlü bakabilir yani birçok optikten bakılabilir. Fatih kendisi bile farklı bakıyordu. Herhalde Fatih'te böyle <gülüyor> bakmıyordu yani şimdikilerin baktığı gibi bunu siyasi bir araç olarak görmüyordu yani başka bir şekilde bakıyordu kendisi Rumca konuşan işte annesi şey üsttekte de romanın devamı olduğunu düşünüyor falan yani bu e, Hristiyanlığın merkezi olması aynı zamanda Müslümanlığın da merkezi haline dönüşmesiyle ilgili çok önemli şeyler taşıyor yani e, aktardığı bir takım şeyler var bir imparatorluğun başkentinin dinle tanımlanmış olması çok önemli. Yani hem Hristiyanlığın başkenti olarak İstanbul önemli. Roma'nın başkenti olduktan sonra Hristiyanlığın da başkenti oluyor. Ee, aynı zamanda da işte Müslümanlığın başkenti olarak da imparatorluğun kurucu şeyini sözleşmesini oluşturuyor. Yani tebaasıyla e, bu tek taraflı bir ilişkide değil dinde mutlaka ezilen insanların dışlanan horlanan insanların da sözü var. Din bu açıdan çok önemli bir toplumsal sözleşme yani modern demokrasiye geçmeden önce din içinde aslında ne bileyim solculuğun izlerini göre görebiliriz değil mi? Yani yoksullara karşı, ihtiyaç sahiplerine karşı, ezilmişlere karşı, haksızlıkların zulme karşı dinin içinde şey vardır. Din sadece hükmedenlerin dini değildir. Aynı zamanda hükmedilenler de bir kontrat olarak onu kendilerini güvenceye almak için kullanırlar ve önemli bir şey vardır. Yani bugünkü gibi sadece bir inanış değil. Toplumsal düzeni, iktidarla sivil toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk oluşturur din. Ama biz bunu göz ardı edip sadece bir inanışmış gibi ele alıyoruz. Bu açıdan tabii din de aslında modern toplumda dönüşmüş vaziyette dinin de ne olduğunu tam anlayamıyoruz bir bakıma. Din de böyle. Din konusunda mesela solcular genellikle din konusunda belli bir tavra sahiptirler. Yani Güney Amerika hariç ama Türkiye'de solun dinle pek alakası yoktur. yani din gericidir. işte mesela bu Taksim mitinginde 14 Ekim'de yapılan şöyle bir pankart vardı. Karanlığa hayır. Altında mimarlar odası Karanlık hayır karanlık ne acaba diye düşündüm. Karanlık eğer şeyse ee, hani bir şey mesela işte demokratik olmayan bir sistemi simgeliyorsa olabilir. Ama karanlık burada galiba biraz dini simgeliyor. Gericilik, karanlık falan. O zaman din kendiliğinden kötü bir şey oluyor. Taksim'de de onun için kaybedilebilir o zaman tabii ki. Çünkü halkı karşına alıyorsun yani bir bakıma din ayrımcılığı yapıyorsun ayrımcılık yapıyorsun dışlayıcı bir tavır bu. Ama burada yani hani solun diline ilişkisini de hani biraz Mehmet Bekeroğlu'nun geldiği programda da konuşmuştuk. Evet. Orada da bir yani tartışmıştık gereken şeyler var ama gene Bekeroğlu'yla da konuştuğumuz başka bir şey daha var. Yani maalesef yani muhafazakar kesimlerden hani bu solun saldırılarına cevap verecek nitelikte e, kendiliğiyle yüzleşen, eleştireliliğe cevap verebilecek düzeyde e, ne sanat, ne kültür varlığı ortaya çıkartılamıyor. Yani dinin dinin içinden bu çıkmıyor. Yani dindarlar bunu e, olsa da bu görünür halde Değil. bir türlü yani, yansıyamıyor. Yani burada da çok büyük bir sorun var. Çok yani, ciddi bir sorun var yani, evet. Hep bunu e, zaten buna şart etmiş. Yani mi işte mesela hani evet. e, mesela şehir parkı evet. tekrar geri dönersek şehir parkı düzenlemelerini Geçen hafta gittim ama evet. e, yani çok gurur duydukları şey Panorama Fethih Müzesi e, yani bu bu hani e, yani o kadar tek boyutlu ki o kadar tek bir perspektiften ki yani hiçbir eleştirelliğe dayanamayacak bir şey kuruyorsun orada çok güçlü bir etkisi Sorgulayca var şey ama yok yani. evet yani bu evet. O, o ayrıca orada Türk evleri diye bir şeyler kurulmuş. Mahalle Böyle kuruz. kırgız evet. evleri işte şu evleri. Hı. Oradaki en güzel şey restoran yemekler çok güzel <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> Ama o evler de yani o kadar kiç ki. Kımız mı veriyorlar? Yani kımız veriyorlar ama çok pahalı. <gülüyor> yani gerçekten hani karikatürize et, et, et, et, ediyorlar. Bütün bu tarihi, bütün e, bu tabii. çeşitliliği. E, İnanılmaz bir, yani orada aslında bir kıyım durur. var. Esas kıyım orada yani. Kültürel soy <gülüyor> Soykırım bu yani oluyor yani. kendi kendini yani. yok ediyor aslında. Geleneğin bu şekilde temsili, sorgulanmadan temsili aslında onu soykırıma uğratmaktır. Çünkü prototipe dönüştürüyor. Aynen. Yani... Ve mesela çok fazla hmm. turist var. Hani Bu arada hani hmm. öğrencilerden bahsettik. İnanılmaz derecede turist var. Hmm. Ee, tabii yani bilemiyorum ama Müslüman ülkelerden gelenlerde de bir gurur kaynağı oluyor bu Fetih Müzesi. Türkiye Cumhuriyetlerden de olabilir. Türkiye Cumhuriyetlerden de bir gurur kaynağı. Ama orada da hani o kadar hani... Düzey maalesef yani hani sergileme düzeyi olsun, bakış açısı olsun, o panoların hiçbir tanesinde İngilizce bir tek cümle olmaması. E zaten broşürü okuduğun zaman onun İngilizcesini çevirsen gülerler. Yani e o yüzden mesela, Yani sen Amiral Nelson'un kazandığı savaşı simgeleyen Trafalgar'la ilgili bölümüne gitsen, Madame Tussauds Müzesi'nde işte Kalyon'un içine girsen savaş karşıtı bir sahne görürsün. Her ne kadar kazanılmış bir savaş olmasına rağmen Napolyon'a karşı işte şey olmuş İngilizlerin belki böyle İngiliz gençliğin ben neymişim dedirtecek hani bir şey sergilemek yerine tam tersine savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlıyorsun. İnsanlar cesetleri var savaşın böyle bir uğursuz şeyi lanetini görüyorsun tamam mı? müzenin içinde bu anlaşılıyor savaş iyi bir şey değildir. Şimdi fetih tabii ki birçok açıdan irdelenebilir irdelenmesi gereken önemli bir tarihi olay. Ama İstanbul'un tarihini bununla başlatacak şekilde bir milli kurguya dönüştürmek. İki tane milli kurgu var. Birisi kurtuluş e, kurgusu. Yani savaşıyla birlikte cumhuriyetin kurulması. Öbürü e, de işte İstanbul'un fethi. Yani bu iki şey bu kentte sürekli yarışır vaziyette. Bu açıdan ben aslında şeye getirmek için bu evet. Topkapı Şehir Müzesi'ne e, ne, değinmek istedim. Taksim'e karşıtlık olarak. Şimdi Taksim'deki kışlanın... Şehir müzesi olacağı söyleniyor. Yani böylece bu cami tartışmasına verilmiş olan cevap bu şekilde tecelli etti. Yani o Topkapı'daki deneyimden hareketle bu sefer de bu Topkapı'daki tek kurgulu müzecilik anlayışının şehir müzesi ölçeğindeki şeyini göreceğiz. Varyantını göreceğiz diye içimde bir kuşku var. Niye? Şimdi müze için kent müzesi olacağına dair kararı bir kere bu. Mimar açıkladı. Bu e, kışla e, kışla taklidi binayı yapan mimar ki birçok yerde işte Boğaz'da bir yerlerde daha bu tip buna benzer inşaatlar yapıyor. Bir de Tophani'de yapıyor şimdi bu e, Mimar Sinan Üniversitesi'nin işte orada Mimar kemiklerini sızlatacak bir e, şeyi var tabelası var. Onu yapan mimar dedik böyle Kent müzesi olacak. İsmi var mı yoksa da mimar? Yok Halil Onur işte bildiğimiz işte bu Kadir Topbaş'ın yakını e, bir mimar. Bu mimarın e, burası kent müzesi olacak dedi. Şimdi bu şeyden sonra da bir takım çağrılar geldi bir takım insanlara. Yani nasıl Maksim için daha önce yaptılarsa Maksim biliyorsun Cumhuriyet Müzesi olacaktı bir ara. Cumhuriyet Galerisi olacaktı pardon. Cumhuriyet Galerisi. Fakat olamadı çünkü işletmesi yok, yönetim yok. Yani şimdi Maksim'e girdiğin zaman berbat küf kokan yere laminat kaplanmış. Sıvalar yanlış yapılmış kötü berbat bir restorasyon bir takım böyle şeyler e, teşhir elemanları konmuş güya ama kapıdan girince seni ilk önce şey karşılıyor bir tane hani vardır ya belediyelerin girişi orada böyle bir güvenlik şeyi karşılıyor yanında işte su aleti var ters dönmüş damacanalı öbür tarafında işte şeyler var artmış olan bir takım broşürler kitaplar yere yığılmış falan böyle bir sergi alanı tamam işletmesi yok çünkü. Yani burayı belediyenin bir birimi yönetemez. Zaten belediyenin şirkette de yönetemiyor. Yani bu şey ki, ticari bir konu değil ki. Nasıl yönetilsin şey olmadan, özel bir yönetim olmadan. Şimdi Kent Müzesi kavramı içinde çağrı yapılıyor. Bir takım kültür yöneticilerine, ismi duyulmuş, tanınmış insanlara çağrı yapılıyor. Ama aynı Maksam'da yapıldığı gibi. Bu çağrının yapılması sonucunda kimsenin bu işi nasıl katılacağına dair bir, Sorusu olmadığı için görüş alınıyor ve ondan sonra tekrar bildikleri usulde yürüyorlar. Maxemde aynen böyle oldu. O toplantılara katılan arkadaşlarımız görüşlerini belirttiler ama ondan sonra bir daha toplantılara çağrılmadılar. Ne de yönetiminde bir takım kurumlar yer aldı. Aslında bu tip kurumların yönetiminde bugün çok aktörlü mekanizmalar kullanılıyor. Eğer kamu kurumuysa ya da işletmesinin yönetiminin bayağı bir şeyle desteklenmesi gerekiyor yani kamu tarafından bütçeyle ticari olmayan bir şekilde ve ona göre de belki bir kurumla anlaşma yapılması gerekiyor. Şimdi Kent Müzesi için şey çağrılıyor. Kültür Kurumları yöneticileri arkadaşlarımız. Onlara peki şey soruluyor mu? Kent Müzesi'nin yeri burada mı olmalı? Yani Taksim'de mi olmalı? Yoksa başka bir yerde mi? Yeni Kapıda mı? Haliç'te mi? Değil mi? Bu sorulmuyor. Peki Kent Müzesi'nin yönetimi nasıl olmalı? Yani burada Yönetim nasıl delege edilecek? Bağımsız bir bütçesi olacak mı? Bağımsız bir yönetim organı olacak mı? Danışma kurulu olacak mı? Bu soruluyor mu? Sorulmuyor. Bunu nereden çıkarıyorsun diye bana sorarsan? E çünkü proje yürüyor. Yani mimari proje yürürken soruldu mu? Mimari projesi gerçekleşirken bu çağırdıkları insanlara sordular mı acaba? O mimari proje çünkü salonlar tarif ediliyor. Bir takım yerler tarif ediliyor. Şimdi çok bariz bir gerçek var. Eğer burada programı dinleyen ve bu toplantıya çağrılmış olan insanlar varsa. ilk önce bence bu soruyu sormaları lazım. Bizi tamam toplantıya çağırıyorsunuz da şu anda bir mimari proje yürüyor. Ve onun içinde de kent müzesinin ana kurgusu tanımlanmış olarak yer alıyor projenin içinde. Teşhir ortamlarıyla, yönetim birimleriyle. Demek ki kent müzesinin yani bugünkü müze... Fikrinin bir kere kendisini herhalde şey olarak göremeyiz değil mi? Müze zaten kendinden menkul bir şeydir. Onun için danışmaya, kurum yönetimine şeyi katmaya uzmanları falan gerek yoktur. Bürokrasi bu işi yapar. Öyle düşünülüyorsa o zaman niye bu insanlar çağrılıyor? Meşruluk sağlamak için mi? Yani kent müzesi fikrine meşruluk sağlamak için mi bu insanlar çağrılıyor diye sormak lazım. Çünkü projesini sormuyorlar. Orada basbayağı bir yapı kurgulanmış, içinde mimari işlevler tanımlanmış... Ve aralarındaki ilişkilere kadar her şey orada yer alıyor. Aydınlatmasına kadar. Çünkü bir, bir uygulama projesi hazırlanıyor. Aydınlatmasından işte şeyine kadar. içindeki aktiviteleri nasıl olacağına dair bir takım işlevlere göre. Şey bu yönetim organı oluşmadan. Bu nasıl tanımlanıyor o zaman? O zaman siz bizi niye çağırıyorsunuz diye sormak herhalde bu insanların hakkı. Madem ki e, müze kurgulanırken çağırmıyorsunuz. Mekansal olarak tanımlanırken çağırmıyorsunuz, uygulama projesine dönüşürken çağırmıyorsunuz, yer seçimi yapılırken çevreyle ilişkileri düşünürken çağırmıyorsunuz, proje yönetimi tasarlanırken de çağırmıyorsunuz ama sonradan proje bittikten sonra bir takım insanlar çağrılıyorlar, hadi buyurun konuşun sonra sizi göndeririz nasıl olsa ondan sonra biz istediğimiz gibi bunu işletiriz. Mantığı hakim, Topkapı'daki şehir müzesinde de çağırmadılar, büyük ihtimalle Taksim'deki proje e, tamamlandıktan sonra da kimseyi çağırmayacaklar çünkü çağırmak için bir nedenleri de yok açıkçası madem ki biz iktidardayız istediğimizi yaparız diyen bir zihniyet var hangi parti olursa zaten böyle yapacaktır ben sadece bunu e, bu milli görüş temsil eden bir şeyin uzantısı olduğunu söylemiyorum yani, bir fark var diyebilir miyiz aslında ee, ya da e, önceki dönemleri sen daha iyi biliyorsun. Yani o zaman da böyle göstermelik <gülüyor> çağrılar oluyor muydu? Ee, yoksa bu döneme özgü mü? Biraz daha aslında daha e, düzgün yapıyoruz gö gösterisi mi? Valla ben şimdi e, bu döneme özgü müdi konusunda kafamda bir takım kuşkular var. Çünkü e, her dönem aynı şey oluyor. Hiçbir zaman bürokrasi. ...kendi yetkisini paylaşmak istemez. Evet ama bu kadar hani... ...ama demokratik de bir şeyler yapıyoruz... ...izlenimi vermeye çalışır mıydı yönetimler? yine vardı. İşte mesela otobüsler için bir oylama yaptırmıştı Nurettin Sözen. Otobüslerin <gülüyor> şey renkleri ne olsun diye. Ee, Kadir Topbaş da vapurlarla ilgili yaptı. Güzel. O broşürü ben saklıyorum <gülüyor> tamam mı? Birbirinden komik e, vapur çizimleri var. Kimisi dik bacalı, kimisi yatık bacalı, kimisi küt burunlu falan. Bunlar işte şey ya, vapur tipleri. Demokrasi de bu. Otobüs tipinden vapur <gülüyor> tipine geçilmiş. Geçildi. Yani. Ondan güzel. sonra o hilkat kayıbası <gülüyor> motor benzeri. işte hiçbir şey olmayan arkasında bir e, bilgi üretimi olmayan e, gemiler yapıldı. Yani mutlaka motorları falan daha kaliteli ama e, şeyi e, tasarım olarak eskilerden çok daha bir, beter bir şey çıktı ortaya. <gülüyor> e, şimdi bu demokrasi buysa eğer e, böyle bir e, soruna gelmiş oluyoruz. Kent Müzesi fikri bağlamında. Olsun vapurlara geçmişiz otobüslerden. <gülüyor> evet, büyüdü biraz iş. Işte. Ölçek büyüdü. <gülüyor> Ölçek büyütmüşüz. E, bir müzik arası verelim. İstersen evet. Radiohead'den dinliyoruz. In Rainbows albümünden Body Snatchers. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Radio dinledik. Body Snatchers. Ee, Taksim'de olanlarla ilgili, bugün başlayan, bu hafta başlayan kazılarla ilgili e, konuşmaya devam ediyoruz. Ee, aslında bir hani, tarihsellik içinde bakmaya da başladık. Hani nereye oturuyor bu hani, Taksim'de yapılanlar? Evet. Ve e, 28 Şubat sürecinde başlamış olan başka bir... Kentsel düzenlemeye artık alternatif olarak çıkıyor. Bunu konuşuyorduk. Bir yani... siyasi stratejinin bir parçası olarak gelişti aslında. Yani Topkapı Şehir Parkı'na taşınan bu cami ve şeyin temsili yani şehirdeki temsil meselesi şimdi şehrin diğer yakasında ana gösteri mekanında yani Cumhuriyet'in gösteri mekanına artık taşınıyor. Kent müzesiyle birlikte. Evet sur yani sur çevresini düzenlemişler. Topkapı. Evet oradaki otogarı kaldırıp orada müthiş aslında Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli şehir düzenlemelerinden bir tanesi. Evet. Bunu yaptılar orada ve hani orada bambaşka bir gösteri işte Panorama Fethi Müzesi işte Türk evleriyle. Şunu söyleyelim. Prost zaman Prost Vadisi dediğimiz yani içine çok amaçlı salon, spor ve sergi sarayı, açık hava tiyatrosu, şehir tiyatrosu Radyosu, stadyumuyla gerçekleşen o büyük kültür vadisine yapılan e, müdahaleden çok daha büyük bir müdahale aslında Top, Topkapı'da gerçekleşen bütçe itibarıyla yani kentteki ikinci büyük kamusal müdahale oluyor. Bir tanesi 1940'lara doğru Cumhuriyet'in e, müdahalesi, kentteki bu kamusal alan tasarımı ikinci büyük müdahale bu şehirdeki ikinci büyük müdahale de Topkapı'daki şehir parkıdır. Ee, yalnız işte bu son dönemde gördüğümüz gösteri şehirdeki gösteriler şehirdeki müdahale tarzı gösteri e, yaratmak üzerine olan müdahale tarzının bu 28 süreci Şubat sürecinde başlayandan daha bir farklı daha bir e, başka bir boyutta gerçekleştiğini. Diplomasi arka plana itildi artık belki onu mu demek istiyorsun yani eskiden bir diplomasi vardı yani böyle işte şey yapmayalım da işte şunu yapalım. Yani İstiklal Caddesi'ni taş kaplayalım, evet. e, Cumhuriyet Caddesi'ni taş kaplayalım. Hani Ali Müftgürt'ün e zamanında evet. bu Taksim projesi taş kaplama işine çevrilmişti oralara. Bir onu diyorum, bir de daha da başta söylediğim Hı. bir şey daha diyorum. Yani daha bir öncesiyle bir kopuk, yani yepyeni bir şey. Ha, süreksizlik o, yaratacak. Boyutlar daha evet. büyük, daha evet. bir süreksiz, evet. yeni bir e, emperyal bir vizyon sanki. Yani bu seçici propaganda, pardon, kongrelerdeki söylemleri de düşündüğüm zaman böyle evet. bir boyut fikrini kentsel müdahalelerde de görüyoruz. Kesinlikle çünkü mesela Kışlanın kısmi olarak inşa edilmesini savunan bakan oldu yani Kültür Bakanı ve şeyler bazı kişiler Başbakan'ı şuna ikna etmeye çalıştılar. Nasılsa yapılaşmış bir bölüm var. Ee, bu Türk Hava Yolları işte şeyinin bürosunun olduğu, işte McDonald's'ın olduğu yer. Burada hiç olmazsa kışlanın bir önce cephesi orasıdır. Orayı yapalım. E, parktaki ağaçları kesmeyelim. Orası gene yeşil alan olarak kalsın diyenler oldu. Bunu Hı -hı. teklif Tabii bu Başbakan olarak. hayır tamamı yapılacak evet. dedi. Yani öyle kısmi çözün mü? işte öyle diplomasi falan artık e, söz konusu değil. Yapılacaksa bütün kışla birden inşa edilecek dedi. E, boyut büyüyor dedi çünkü. Boyut büyüyor artık. Yani evet. Öyle bir öyle bir anlayışla hareket ediliyor. İktidarın öyle bir e, şeyini görüyoruz. Hatta biz bir programda... Bu Çamlıca'da cami projesiyle ilgili konuşurken şey de dedik yani ne otoman diye yeni Osmanlıcı olan o şeyin de ötesinde başka bir tasavvur aslında başlıyor. Hatta e, Ferda'la e, sohbette çıktı post otoman dedi Ferda'da yani post otoman yani Osmanlı sonrası artık yani artık e, bir geleneğin devamı değil yeni bir gelenek oluşturmak üzere. Geleceğin yeni bir gelecek evet. oluşturmak Tanımı, üzere bir e, emperyal vizyon. Evet. E, bu, bu bir iki dönemdir. Hani e, proje boyutlarında söylemlerde evet. e, böyle bir gösterilerin büyüklüğünde bunu e, hissedebiliyoruz. Evet. Şimdi şehir merkezini zaten otoyol kavşağına çevirmek de böyle bir gösterinin parçası. Bu projeyi yapanlar, ilk başta yapanlar muhtemelen bunu gösteri amacıyla yapmadılar. Yani bunu o zamanki mantıkla karayolları projesi çizdikleri için bu hocalar genellikle yani ulaşım dedikleri zaman ne yapılır? Tünel yapılır. İşte şehir içinde hele şeyse yol yerin altına atılır. Ta, i̇şte Beşiktaş'ta da aynı çözümü yaptılar. Sütlüce'de de aynı çözümü yaptılar. Şehrin birçok yerinde. Zaten bu konuda belediyeye danışmanlık yapıyorlar. Yani yılda belediye kaç bin tane proje yaptırıyor bu tip danışmanlık işleriyle biliyoruz. Dolayısıyla onların böyle bir gösteri niyeti yoktu. Fakat Tayyip Erdoğan e, önünde bu projeyi görünce, daha önce hazırlanmış olan bu projeyi görünce tabii bu fırsatı kaçırmak istemedi bence. Yani hallaç pamuğu gibi kentin merkezine işte tüneller açacaksın, ocağın girden gireceksin falan. Bu çok, çok büyük bir gösteri. Bu hep anlatılır. Haşim İşcan e, Karaköy geçidini yaparken, yeraltı geçidi var tabii orada çarşı ile birlikte, e, çok uzun sürmüş. Çünkü kazılar sadece gündüzleri yapılıyormuş sadece gündüzleri yapıldığı için de e, halk çok mağdur çünkü bütün ana trafik orada o zaman. Yani şehrin merkezi Karaköy o tarihlerde. Ve müthiş bir ızdırap çekilmeye başmış. Sonra da CHP bir heyet oluşturmuş. Haşim İşçana bu meseleyi anlatmak için. E, bunu da Cahit Kayra anlattı. Kendisine referans vereyim. Bunlar gitmişler Haşim İşçana. Yani işte halk çok eziyet çekiyor yani. Çok şu Karaköy işini biraz hızlandıralım. Geceleri de çalışsın. Müteahhit da iki misil süratle bitirelim de bu ızdırap sona ersin demişler. Ee, Can gülmüş tamam mı? Ya demiş siz siyasetten hiç anlamıyorsunuz. Hiç anlamıyorsunuz. Siz ne kadar büyük bir gösteri fırsatının kaybedeceğimizin farkında mısınız o zaman gece çalışırsak? Biz yapacağımız çalışmaları gizlemek için mi yapıyoruz? Siz ne diyorsunuz demiş. Onun için Can özellikle oraya tepeye de bir tane sandalye koydurmuş. O kazılar devam ederken halk orada ter döküyor, ulaşamıyor, yürüyerek geçmeye çalışıyor o toprakların üstünden falan. O da gidermiş orada tepede otururmuş ki görsünler. Şimdi bu eskiden beri olan bir şey yani bu kent meydanını hallaç pamuğu gibi yıkıp atmak, çevirmek, dönüştürmek asıl önemli bir gösteri fırsatı. Her zaman modern siyasetin kente damgasını vurduğu yerler kamu alanları. O yüzden kışlanın yıkımında dahi bu var. Alışılageldik bir imgeyi yok ediyorlar bir anda. Halkın gördüğü, bildiği bir şey bir anda yok oluveriyor. Paldır küldür. Yani bu çok önemli bir gösteri. Yapmak da öyle. Yeni bir şey yapmak da tabii bu gösterinin bir parçası. Mesela Galata Köprüsü'ne dalan, Zamanında dediler ki yani bu kültür mirası değil mi? E taşıyıcı sistemi değişebilir. Eğer taşıyıcı sistemde problem varsa. Çünkü Haliç'i kirletiyor dediler. E, Dubalı sistemden hatta kazıklı sisteme bile çevrilebilir bugün yaptıkları gibi. Açılır kapanır bölümü yüzler olabilir falan. Birçok formül geliştirilebilir. Ama Eyfel Kulesi'nin yeri nasıl değiştirilemezse. Yani bir şey ürünü olarak. Bu da bir sanayi ürünü gerçi ama. Hani bir simge. Siz de delirdiniz mi demiş Dalan bunu söyleyen hocalara. Bir kere bana eski köprüyü tamir etti dedirtemezsiniz. Yenisi yapılacak. <gülüyor> <Tamam, yani> asıl <gülüyor> değişikliğin amacı bu. Siz bana köprüyü tamir ettirdi dedirtemezsiniz. Yani şimdi böyle bir yaklaşım hakim olunca tabii ki bir süreksizlik yaratma meselesi çok çok önemli bir şey. Senin e, söylediğin. Yani bu basit bir değişiklikten siyasetçiler hoşlanmıyorlar. Bak burayı ne güzel korudum. Böyle bir şeyden hoşlanmıyorlar. Tarla başındaki evleri onardım. Böyle bir şeyden hoşlanmıyorlar. Yani Avrupa Komisyonu'nun Fenerbalat'ta yaptığı projenin hiçbir şeyinden hoşlanmadılar. Çünkü binalar onarıldı. insanlar yer değiştirmedi. Onun yerine şöyle bir yıkacaksın, kazacaksın, büyük binalar yapacaksın falan. ya yani Bir değişiklik olması gerekiyor. Bir de tabii yani belki programın sonuna geliyoruz hani ama mutlaka bahsetmek istiyoruz da yani bu kentsel dönüşüm evet. eş zamanlı olması yani böyle bütün zaten Türkiye yıkılırken meydanın da yıkılması anlamlı yani evet. biz hani neredeyse milli mücadele gibi bir şeye dönüştü kurtuluş <gülüyor> savaşlık tarzı bir şeyde. her tarafta yani kalıyor. 1953'te Ali Ağoğlu da kendi yaptığı projeye yani bu tesadüf olmasa gerek. Ben Efetiş Müzesi'nden <gülüyor> Maslak'ta yapılacak o garip <gülüyor> Frank Geri'den de çalıntı bir takım çatıları olan bir komik proje var. <gülüyor> Biliyorsun Frank evet. yerinin şeylerinden evet. o kıymık gibi talaş yuvarlağı vardır ya onlardan da çalıp ortasına dökmüşler <gülüyor> biraz o projenin. Yani bu, bu, bu şey de çok önemli yani gerçekten eş evet. zamanlı olmaz yani bütün bu müthiş bir yıkım dönemine giriyoruz. Evet. yani o anlamda gerçekten 1850 sonrası Paris'i çok hatırlatacak bir konuma geçiyor İstanbul. Yani hem ekonomik olarak da tabii öyle bir ekonomik durumu var. Yani eee Osmanlı'nın ekonomik e, şeyi, yaptığı şey çok evet. önemli bir ekonomik durum yaratma durumu, boyutu var. Bekeroğlu'nun eğer şey, yani yasına referansla söylersek geçen haftaki yani bugüne kadar İstanbul'da gerçekleşen 150 milyar dolarlık bir rant transferiydi diyor. İmar planı tadilatlarıyla. Yılda 1500 Hı. tane imar planı tadilatı yapılıyor. Bunun içinde CHP'li belediyeler de var. Ve 150 milyar rant paylaşıldı. 150 milyar dolar. Ama şimdi diyor 500 milyar dolar hedefleniyordu. Hı -hı. Gayet basit bir hesap yapmış ki onun şeyini de iyi bilen bir kişi çünkü yazdığı yazı yani geçen hafta radikalde yazdığı yazı bu açıdan bence şimdiye kadar yazılmış en güzel çok yazılardan biri. Gösterinin aynı zamanda kamu yapılarıyla başlaması da enteresan değil mi şimdi başbakanın Aynen. yıkımları Aynen. dikkat edersen kıyıda köşede kalmış. Hatta sağlam. O yapıların birçoğu da sağlam. E, yıkım esnasında incelersen e, Fransız betonarme olan yapıları da yıktılar yani içinde yığma tuğla olan dolayısıyla sadece işlemini yitirmiş birkaç tane kıyıda köşede kalmış kamu yapısıyla bu gösterinin dinamiklenerek üstelik başlaması aslında televizyonlarda da eş zamanlı yayınlanması bunun aslında bir deneyimsizlik olduğunu gösteriyor. Aynı Fetih Müzesi'nde olduğu gibi arkasında hiçbir sorgulama, halk nasıl katılacak efendim şehir çok boyutlu bir konudur. Bunun içindeki bu çok işlevli e, öncelikler nasıl yönetilecek bunun yönetim şeyi nedir hiç dikkate almadan yıkımla başlıyor. Yani bu hani Mussolini'nin eline kazma alıp poz vermesi gibi yıkımla başlayan bir şey aslında düşünceyi yok sayan bir şeydir. AKM'yi hani yıkalım sonra düşünürüz demişlerdi. Aynı ona benziyor. Yani yıktığın zaman çünkü aslında iz bırakmıyorsun. Yani düşünmek için geriye bir şey kalmıyor. Yani bu kullanılabilir mi? Bu yapı sağlam mı? Çürük mü? Şimdi bu afet yasası denen aslında... Ve gücü de için geliyor yani. Hani. Tabii. Total olarak siliyorsun. Total, total olarak bir anda Tabii. hani o sesiyle, o makinalarla evet. yani gerçekten evet. hiç yani ben hatırlamıyorum böyle bir yıkım gösterisinin televizyonlarda bu kadar şaşayla yapıldığını daha önce de bu da enteresandı yani. Evet. Eğer belki Mussolini elinde olsaydı yapardı televizyon gibi bir şey şeyin söylediği gibi Bekiroğlu'nun çok isabetli söylediği yaptığı bir benzetme var. Deli Dumrul Yasası diyor. Çünkü hani Deli Dumrul köprüden geçenden bir altın alıyormuş, istiyormuş. Geçmeyeni de dayakla üstelik dövüp bir şey iki altın azmış. Şimdi bu şeyi de kabul ettin, ettin. O zaman sana bir sus payı veriyorlar. Kabul etmedin, kamulaştırıyorlar. Üstek payda alamıyorsun dönüşümden. Yani bu nereden baksan e, katılım modeli tamamen kölelik döneminden kalma bir katılım modeli. Senin kurtuluş şansın yok yani mecbursun artık. Ben bu projeyi istemiyorum deme hakkın yok. İtiraz edersen suç işlemiş oluyorsun falan. Yani Cumhuriyet talihini gördüğü en tuhaf yasalardan biri. Çünkü hani Adalet ve Kalkınma Partisi evrensel hukuk normuna da dahil olmak üzere aslında Türkiye'nin. Bu modern hukuk sisteminde yani cumhuriyet döneminde elde etmiş olduğu ya da Osmanlı dönemi modernleşmesinden beri vatandaşlarla devlet arasındaki e e hukuk sistemini de sanki siyasetçilerin önünü tıkayan engelleyen bir takım şeyler olarak görüyor. Yani bu bazı kurumların bağımsız işlev görmesiyle yasama işlevi arasındaki gerilimi 28 Şubat sürecinden kalan bir deneyimle hatta belki bütün cumhuriyet tarihi boyunca oluşan deneyimle bunu aslında bir elitin devlet elitinin. Ayrıcalıklı bir kesimin halka zorla dayattığı bir rejim olarak görüyor. Yani Güney Afrika'daki işte zencilere beyazların dayattığı bir şey gibi idare biçimi olarak gördüğü için onların hepsini birden silip atıyor. Sanat ve kültür konusundaki yaklaşımı dahi böyle. Onları da işte filantropik alana izole etmesi, sadece zenginlerin uğraşacağı bir alan olarak görmesi. Biennalleri, festivalleri vesaire. Hiçbir şekilde kamunun desteklememesi. AKM'nin onarımı için. Sabancı'dan destek alınması, 4 milyar dolarlık füze alınırken, AKM'ye bir 10 milyon dolara devletin ayırmaması. Bunlar hep aslında böyle bir ayrışmanın göstergesi. O yüzden yani bütün bu hukuk normları siliniyor, atılıyor. Sadece siyasetçilerin icraatını kolaylaştıran bir takım düzenlemeler yapılıyor ki bu afet yasası diğer hukuk şeyinin üstüne çıkıyor. Diyor ki kültür ve tabiat faktörlerinin koruma yasası geçersizdir diyor. Doğa şeyleri geçersizdir. Yani yasa nasıl oluyor da başka yasaları geçersiz kılıyor. Bu da çok enteresan bir hukuk sistemi demek. Üstüne üstlük e, mecliste de e, <gülüyor> yet, hiçbir şekilde tartışılmadan geçen bir evet, durum var. O, Şevre o da... ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasası da kararname ile geçti biliyorsun. Yani şeysiz mecliste konuşulmadı bile. Bir bakanlık tesis ediliyor ve bu tıpkı bir şey gibi kanun hükmündeki kararname olarak e, patladanak bir gecede geçerli verdi. Ve şimdi muazzam bir e, şeyin üstüne oturuyor. Ekonomik gücünün yani Türkiye'nin kamu bütçesinden daha büyük bir bütçeden söz ediyoruz. Bu emlak dönüşümü, bu e, kent toprakları üzerine siyasetin elde etmiş olduğu güç bizim normal siyasal sistem içinde denetlenen, ...denetlendiğini varsaydınız ki aslında o da denetlenemiyor tabii ihale sistemi falan. Hepsi zaten baştan aşağı bir hurdalık haline geldi Türkiye'nin mevzuat yani kamu mevzuatı. Ama bunun dışında öyle bir sistem oluşuyor ki şimdi bu reform bunun üstüne kuruluyor. Devlet kapitalizmi dediğimiz yani bütün şeyi denetim altına alan kamu bütçesinden daha büyük bir bütçeyi hiçbir siyasi denetime... Hukuksal denetime tabi olmadan yönetebilecek bir bütçe oluşturuluyor. O yüzden Mehmet Bekeroğlu çok iyi de bir benzetme yapmış. Eğer diyor e, şey diyor e, sultana dönüşüyorsa diyor başbakan ya da gelecekte başkan olmak istiyor. E, bu çevre ve şehircilik bakanı da onun veziri azamı oluyor. <gülüyor> Sadrazam oluyor. Sadrazam oluyor diyor. Çok doğru benzetme. Çünkü o bütün kaynakları istediği gibi yönetebilecek o rejim içinde. Dolayısıyla bizim siyasal rejim onun yanında topal ayak gibi. Yani bizim demokrasi dediğimiz şey. Aslında bu sistemin yanında bu kontrol edilen büyük rant sistemi. Neredeyse hani Çin Komünist Partisi'nin falan denetlediği muazzam bir devlet bürokrasisi var ya. Onun gibi bir yeni bir siyaset dışı alan oluşacak. Ve bu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilecek. Bu çok açık gözüküyor. Zaten kültür mevzuatındaki değişiklik bunu gösterdi. Kültür varlıklarını koruma kulunun içinden doğa diye ayrıldı. Ve Taksim işte bir anda doğa varlığı oldu. E, likör fabrikası bir anda doğa varlığı oldu. Yani ağaçları korumak için değil. Zannedersin ki orada şehircilik sözcüğü, şehirciliği kastediyor. Çevre de çe çevreyi kastediyor zannedersin. Hayır, bu yeni hukuk nizamında bunlar aslında iktidarı kasteden kavramlar. Artık hem çok şehir, boyutlu, hem çevre. Evet. Çok, çok boyutluk özelliğini kaybetti şehir. Eko, ekonomik olarak Artık aynen. eşya gibi tasarlanabilir, evet. diktatörce ele alınabilir bir konu haline geliyor. Bu çok enteresan Tam bir gelişme da Türkiye açısından. Bu, bu, bu gelişmelerle birlikte böyle büyük gösterilere de çok ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani evet. Bu gösteriler olmadan, bu tarz bir ideolojik e, balonlar yaratılmadan evet. buna e, ortaya çıkma, çık, e, çıkacaklar. Çıkması engelleniyor. Bu çok önemli. Evet. Yani niye bu kadar büyük gösteriler var? Evet. Şimdi tabii ki yani Cumhuriyet döneminde çok katılımcı bir hukuk sistemi oluştu söylenemez. Teknokratik bir hukuk sistemi oluşmuştu. Yani bu devlet eli tarafından benimsenen bir hukuktu. Mesela şehircilikle ilgili meslek kuruluşları protesto ederlerken gök kafesi vesaire hukuksuzluğa dikkat çekmekten çok şehircilik bilimine aykırı ya da yani pek paylaşılmamıştı bu işin bir halkı ilgilendiren bir konu olduğunu çünkü halka da zaten pek güvenmiyordu cumhuriyet elit. Oysa ki şimdi tam tersine halk adına bunu yaptığını varsayan çok tek boyutlu bir rejime doğru gidiyor Türkiye. Tamam geçmişteki de kötüydü ama bunun bedeli bu şekilde ödenmemesi gerekir. Yani onun devamı olan yeni bir hukuk sistemine doğru dönüşüyor bu kentleşme sistemiyle rejimiyle birlikte. Ama bir yandan da çok büyük hani bütün halka çok büyük gurur duyulması gereken bir e, imperial bir vizyonda pompalanarak yani evet. bu beraber gidiyor. E, yani böyle bir durum da var yani aynı aslında Cumhuriyet tarihinde gördüğümüz mitoslar o yaratılan mitosların başka bir çeşidi şimdi e, bu projeler, e, bu tarz müdahalelerin yanında oluşturulduğunu da görüyoruz. Evet başka bir programda da bu. Peki bunun alternatifleri yok mu diye bunu konuşmamız lazım. Yani Hı. bu gidişin alternatifleri yok mu? Tabii ki, ki. Var ama onlar gündem dışında yani. Ama zaten şey çok enteresan bu David o Osman'la ilgili anlattığı yerlerde şunu vurguluyor. Bir sürü alternatif de var ama var. Osman hiçbir Hı. alternatif yokmuş gibi gösteriyor hep. Evet. Yani bu yani <gülüyor> bu bu tarz müdahalelerin zaten olmazsa olmaz koşulu da ba başka bir çaremiz yoktu yapılabilecek tek şey buydu bir, ve ancak biz bunu bu boyutta gerçekleştirebilirdik ee, söylemini gösterisini yapabilmek bu çok önemli. Tabi burada da, da yani iktidar bunu evet. e, bu, böylesini bir emperyal vizyonu ancak alternatifler çok zayıftı, yoktu. Ya da bunlar eski rejimin savunucuları haline getirerek, itiraz edenleri, bunlar eski ayrıcalıklarını korumak isteyen de eski devlet eliti çıkarlarını rantına yani savunanlar de, diye, onlar çok kolay eklenmeyecek. Evet. diyebileceğimiz evet. mantıklı bir çözüm alternatif evet. yok. Evet. Diye göstererek. Evet, e, hararetli bir şekilde e, taksim e, de başlamış olan. Evet, feydatanda kentsel dönüşüme de uzandık ve e, umarım bu, bu giriş evet. herhalde tartışılır. Çünkü çok vahim e, bir dönemeşten geçiyor aslında kent, e, imar e, hareketleriyle birlikte Türkiye'de siyasi rejim. E, bu programı burada kapatıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Destekçilerimize de teşekkür ederiz. Evet, Deniz ve Bülent Erbaş'a da çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İyi yaptılar. haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.